Namazın Farz Olmasının Şartları Birincisi, Müslüman olmak. Erkek olsun, kadın olsun, her Müslüman üzerine namaz farzdır. Hanefilere göre kafire namaz kılmak farz değildir. Bu, hanefilerin, kafirler ne dünyada ne de ahirette şeriatın furuundan sorumlu değillerdir kaidesine mebnidir. Cumhur'a göre ise namaz kafire dünyada kendisinden istenecek şekilde farz değildir. Çünkü kafirin namazı sahih değildir. Fakat ahirette bundan ötürü azap görecek şekilde üzerine farzdır. Zira İslam'ı kabullenerek bunu yapma imkanına dünyadayken sahipti. Bu cumhur katında Şafii, Maliki, ve Hanbeliler nezdinde kabul gören, kâfirler şeriatın füruhu ile muhataptırlar yahut küfür halindeyken Müslüman olmakla sorumludur şeklindeki kaidelere dayanmaktadır. Kâfir biri, Müslüman olduğu zaman geçmiş namazları ittifakla kaza etmez. Çünkü Allahu Teala bir ayette şöyle buyuruyor. O kâfir olmuş kimselere söyle ki, eğer inkardan vazgeçerlerse, gerçekten geçmiş olan günahları kendileri için bağışlanacaktır. Ama yine kafirliğe dönerlerse, bilsinler ki, evvelki ümmetlerin başına gelen azap kanunu muhakkak geçmiştir. Amr İbni As radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur, İslam, kendisinden öncesini siler. Mürteddin, dinden çıkanın irtidat halindeki namazları kaza etmesi meselesine gelince, Hanefilere göre, kafire küfür halindeki namazları kaza etmesi gerekli olmadığı gibi, mürtet olan kişiye de irtidat, dinden çıkma halindeki namazları kaza etmesi gerekmez. Diğer üç mezhebin fakihlerine göre ise, ona bir ceza olması için irtidat halindeki namazları İslam'a girdikten sonra kaza etmesi gerekir. Namazın farz olmasının şartları, ikincisi buluğa ermiş olmak. Bu yüzden çocuğa namaz kılmak farz değildir. Çünkü Ali radiyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç kişiden kalem, teklif kaldırılmıştır. Buluğa erinceye kadar çocuktan, uyanıncaye kadar uykuda bulunandan ve iyileşinceye kadar aklını kaybetmişten. Fakat erkek olsun, kız olsun, alıştırmak için yedi yaşına ulaştığı zaman küçük çocuk namaz kılmakla emrolunur. Şayet namaz kılmazsa, eğer fayda sağlarsa, üç vuruşu geçmemek üzere sopayla değil de el ile hafifçe dövülür. Dövme fayda sağlamayacaksa on yaşına kadar kendi haline bırakılır. Çünkü Amr İbni Şuayb'ın babası vasıtasıyla dedesinden radiyallahu anhum rivayet edilen bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendileri yedi yaşında olan çocuklarınıza Namaz kılmayı emredin. Kendileri on yaşındaykense namaz kılmamaktan ötürü onları hafifçe dövün ve yataklarda aralarını ayırın. Bu hadisi şerifteki emir, çocuğa değil çocuğun velisine yöneliktir. Çünkü Allahu Teala Taha Suresi 132. ayette mealen şöyle buyuruyor. Ailene namazı emret, sen de ona devam et. Ve Tahrim Suresi 6. Ayetin Meali Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi cehennem ateşinden koruyun. Namazın farz olmasının şartları. Üçüncüsü akıllı olmak. Bu nedenle deliye namaz farz değildir. Geride zikredilen hadis-i şerif bunun da delilidir. Namazın Farzları Namazın farzları on Bunların altısı namaza başlamadan önce bulunması gerekir. Bunlar, birincisi, hadesten taharet, temizlik. 2, necasetten taharet. Üç, setri avret, avret yerlerini gizlemek. Dört, istikbali kıble, kıbleye yönelmek. Beş, vakit. 6. Niyet. Diğer altısı da namaza başlamayla gerekir. Bunlar birincisi iftitah tekbiri yani başlama tekbiri. İkincisi kıyam yani ayakta durmak. Üçüncüsü kıraat okumak. Dördüncüsü ruku. Beşincisi sücud, secde yapmak. Altıncısı kadeyi ahire Son Oturuş Namaza Başlamadan Önce Gereken Şartlar Namazın Farzları Hades'ten Taharet Hades, cünüplük ve abdestsizlik halidir. Namaz kılacak olan bir kimse, şayet cünüpse gusletmesi, abdestsiz ise abdest alması, su bulamazsa teyemmüm etmesi gerekir. Çünkü Allahu Teala, Maide Suresi 6. Ayette Mealen şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız vakit, yüzlerinizi ve dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayın. Başınıza mesedin, Ayaklarınızı da topuklarınıza kadar yıkayın. Eğer cünüpseniz iyice temizlenin. Boy abdesti alın. Necasetten taharet. Necaset, pislik iki kısımdır. Birincisi necaseti galiza yani ağır pislik. İkincisi necaseti hafife, hafif pislik. Necaseti galiza, pis oluşu kat'i delille sabit olan şeylere denir. İnsanın idrarı, akan kan ve tavuk, kaz ve benzeri havada pislemeyen kuş cinsinin pisliği. Necaset-i galizanın katı olanından bir dirhemden az olan af dahilindedir. Bu takriben 2 gram civarındadır. Sıvı olmayandansa avuç içinden daha az bir alanı kaplayan miktar af kapsamındadır. Bu miktarlar bağışlanmış olmakla birlikte az necasetle kılınan namaz meşhur görüşe göre tahrimen mekruhtur. Necaseti hafife, pis oluşu kati olmayan delille sabit olan şeylerdir, eti yenen hayvanların idrarı gibi. Necaseti hafifeden affedilen miktar, bulaştığı bedenin veya elbisenin dörtte bir kısmından az olan miktardır. Bu miktar namaza mani değildir ancak bu miktar necaset üzerinde veya elbisesindeyken, onu temizlemeden kılması tahrimen mekruhtur. Namazın sahih geçerli olması için elbisede ve kılınan yerde ayak, el ve dizlerle alnın konulacağı yerlerde affedilmeyecek kadar çok pislik, necaset bulunmamalıdır. Çünkü Allahu Teala Müddessir suresi 4. ayette "Elbiseni temizle" buyuruyor. Hz. Ayşe radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hayız hali yöneldiği zaman namazı bırak. Bu hal üzerinden gittiğinde kendinden kanı temizle ve namaz kıl. Üzerinde veya elbisesindeki pisliği giderecek şeyi bulamayan kimse pislikle beraber namazını kılar. Namazdan sonra onu giderecek şeyi bulursa, namazı iade etmesi gerekmez. Setri Avret Avret yerini örtmek anlamına gelen bu şartta geçen avret, şer'i ıstılahta yani din dilinde bakılması haram, örtülmesi farz olan uzuvlardır. Erkeğin de, kadının da birazdan ifade edeceğimiz avret yerlerini örtmeleri farzdır. Avret yerini örtmenin farz olması umumidir. Sahih görüşe göre kişi tenha bir yerde bulunsa da avret yerini örtmesi farzdır. Bir kimse karanlık bir yerde üzerine giyeceği temiz bir elbise varken çıplak namaz kılsa ittifakla namazı olmaz. Tenha yerde çıplak kılması da böyledir. Şüphesiz Allahu Teala örtünen ve örtünmeyen her şeyi görür. Örtünenin edebini, örtünmeyenin edepsizliğini de görür. İşte imkan bulunduğunda da bu edebe riayet etmek farzdır. Kınye isimli eserin Kerahiye babında şöyle zikredilmiştir. Haribur bu rivayede bildirildiğine göre, kadının evinde tek başınayken başını açmasına ruhsat verilmiştir onun için evla olan mahremlerinin yanında bile en azından ince ve altındakini belli eden bir baş örtüsü bile olsa başına bağlamasıdır. Kişi sahih bir maksada binaen avret yerini açabilir. Örneğin defihacet, hacet, taharetlenme ve tek başına yıkanmak için soyunması hususunda Kınye isimli eserde bazı görüşler nakledilmiştir. Bazılarına göre, yıkanmak için çıplak kalmak mekruh, bazılarına göre inşallah mazur, bir görüşe göre ise bunda bir beyis yoktur. Başka bir görüşte, az bir süre içerisinde olursa caizdir, diğer bir görüşte, ellerini açtığında, etrafına değecek kadar küçük hamam odasında caizdir. İfade edildiği gibi, Tenha bir yerde olsa da namazda ve namaz dışında avret yerinin örtülmesi farzdır. Allahu Teala, El-Araf suresi 31. ayette mealen, Her secde anında ziynetinizi alın buyuruyor. Bu emirden maksat, her namaz veya tavaf anında avret yerlerinizi örten şeyleri giyinin demektir. Ayşe radıyallahu anha'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allahu Teala buluğa ermiş olan bir kadının namazını başörtüsüz kabul etmez. Ayşe radıyallahu anha'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Esma, kadın buluğ çağına ulaştığı zaman Ondan şu ve şu uzuvlardan başkasının görünmesi caiz olmaz buyurmuş ve yüzüyle ellerine işaret buyurmuştur. Erkeğin avret yerleri göbeğinin altından diz kapağının altına kadar olan yerdir. En sahih görüşe göre diz kapağı da avrettir. Amr ibni Şuayb'ın babası vasıtasıyla dedesinden radiyallahu anhum rivayet edilen bir hadisi şerifte göbekten aşağı dize kadar avrettendir buyurulmuşsa da, Ali radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, diz avrettendir buyurduğundan, ihtiyatlı görüş dizin avret mahaline dahil olmasıdır. Hür kadınların yüzleri ve elleri dışında bütün bedenleri avrettir. Yüzleriyle elleri ise namazda, ve bir fitne korkusu bulunmadıkça namaz dışında da avret değildir. Ayaklar hakkında üç sahih görüş vardır. Bunlardan mutemet olanına göre ayaklar da avret olmaktan istisna edilmiştir. İkinci görüşe göre mutlak olarak namazda ve namaz dışında avrettir. Üçüncü görüşe göre ise namaz dışında avrettir, namazda ise avret değildir. Farklı görüşlerin ortaya koyduğu bu ihtilaftan kurtulmak için hanım kardeşlerimizin ayaklarını örtmeleri evladır. El-Miraj isimli eserde El-Mepsut'tan naklen kadınların kolları hakkında iki rivayet vardır denilmiştir. Bunlardan en sahih olana göre kollar avrettir. Kadının başından sarkan saçları yani kulaklarını aşan saçları da Avrettir. Kadın sesinin avret olup olmayışı. Tercih edilen görüşe göre kadının sesi avret değildir. En Nevazil isimli eserde kadının sesi avrettir, Kur'anı kadından öğrenmesi daha güzeldir denilmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Tesbih erkeklere el çarpmakta kadınlara mahsustur. Erkeğin kadının sesini işitmesi güzel değildir. El Kafi isimli eserde şöyle zikredilmiştir. Kadın açıktan sesli olarak telbiye yapmaz. İhramlıyken bağırarak lebeik demez. Çünkü sesi avrettir. İmam Ebu'l-Abbas el-Kurtubi rahimehullah şarkı dinlemek hakkında yazdığı kitabında şöyle demiştir. Zekası kıt olanlar, kadının sesi avrettir derken, onun konuşmasını kastettiğimizi sanmasınlar. Bu zan doğru değildir. Biz yabancı erkeklerin ihtiyaç olması durumunda, mahremi olmayan kadınlarla konuşmasını caiz görüyoruz. Ancak kadınların yüksek sesle konuşmalarını, seslerini uzatmalarını, ve yumuşatmalarını caiz görmüyoruz. Çünkü bunlar da erkekleri kendilerine meylettirmek ve şehvetlerini harekete geçirmek vardır. Kadının ezan okuması da bundan dolayı caiz olmamıştır. Netice, Hanefilerde tercih edilen görüşe göre kadının sesi avret değildir. Cumhurun, Şafii, Maliki ve Hanbelilerin görüşü de kadının sesinin avret olmadığı şeklindedir. Fakat Kur'an okumak şeklinde olsa bile, coşkulu ve nameli okuyuşları işitmek haramdır. Çocukların avret yerleri. Çok küçük yani sıfır ile dört yaş arasında olan erkek ve kız çocukların avreti yoktur. Bunlara dokunmak ve bakmak mübahtır. Tabii ki bu şehvetle olmamak şartıyladır. Zaten şehvetle duvara bakmak bile haramdır. Şurum Bilaliye isimli eserin cenaze bahsinde, küçük erkek ve kız çocukları şehvet çağına varmadıkça, onları erkek ve kadınlar yıkayabilirler hükmü kayıtlıdır. İmam-ı Muhammed Rahimehullah, El Asıl isimli eserinde şehvet çağını konuşmaya başlamazdan önce diye takdir etmiştir. 4 yaşından sonra ise 10 yaşına kadar ön ve arka uzuvları ve bunların etrafıyla uyluklar, avret kabul edilir. 10 yaşından sonra çocuğun avreti, bulua erenin avreti gibidir. Bu hem namazda hem de namaz dışında böyledir. Ancak Ennehr isimli eserde çocuklar 7 yaşlarından namazla emrolunduklarından dolayı 7 yaşına itibarı almak gerekir ifadesi vardır. Bu görüş daha ihtiyatlıdır. Namaza başlarken veya kılarken avret yerinin açılması Avret yerinin açılması ya kişinin kendi fiiliyle olur ya da kendi fiiliyle olmaz. Eğer açılma kendi fiiliyle olursa, ulemaya göre namazı derhal bozulur. Yani bu açılma bir rükün miktarından az da olsa namazı bozulur. Avret-i galiza, müstehcen avret yerleri olan ön ve arkadan ve itimat edilen görüşe göre, bu iki yer dışında hafif avret yeri olan yerlerden bir uzvun dörtte biri, kendi fiili olmaksızın bir rükûn eda edecek kadar açılırsa namaz bozulur. Avret olan uzvun, kendi fiiliyle olmaksızın bir rükün miktarından daha az bir zaman açılması namazın sıhhatine mani değildir, yani namazı bozmaz. Bir rükün miktarı, rükû veya sünnet veçi üzere kıraati yapılan kıyam gibi rükünlerin eda edildiği miktardır. El-Münye şârihi, bir rükûnün üç tesbih miktarı olduğunu söylemiştir. Bu görüş, rükün miktarını ihtiyaten en az bir süreyle kayıtlamaktadır. Bu açıklamalar, namaz esnasında meydana gelen açılmayla ilgilidir. Şayet namaza başlarken açılır ve açılan kısım avret olan uzvun dörtte bir miktarı olursa ittifakla namazın münakit olmasına, başlamasına manidir. Avret yerlerindeki açılma bir uzuvda olursa cüz parça hesabıyla toplanır. Mesela Namaz kılanın uyluğunun bir yerinden sekizde biri başka bir yerinden de sekizde biri açılırsa iki sekizde bir toplanır ve dörtte bir meydana gelir. Bu miktarda namazı bozar. Fakat bir uyluğun bir yerinden sekizde biri, başka bir yerinden sekizde birinin yarısı yani on altıda biri açılırsa toplamı dörtte birden az olduğu için namazı bozmaz. Açılma bir uzuvda olmazsa saha itibarıyla toplanır toplanan bu miktar açılan uzuvların en küçüğünün dörtte birini bulursa namazı bozar. Mesela kadının uyluğundan 8'de birinin yarısı, 16'da biri. Kulağından da 8'de birinin yarısı açılsa, saha itibarıyla ikisinin toplamı açılan iki uzvun küçüğü olan kulağın dörtte birinden fazla olduğundan namazı bozar. İslam'ın 5 şartından biri olan